Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 20. Bab hayra öncülük etmek Kasa suresi ayet 87 Rabbimiz buyuruyor Ey müminler sana Allah'ın ayetleri ulaştıktan sonra artık hiç kimse ve hiçbir güç seni ondan alıkoymasın. Tam tersine bakıp usanmadan ulaşabildiğin bütün insanları Rabbine kulluk ve ibadete çağır ve sakın ondan başka varlıkların egemenliğine boyun eğen o müşriklerden olma. Nahl suresi ayet 25 İnsanları tatlı dille, hikmetle ve ibret verici güzel öğütlerle Rabbinin yoluna çağır. Tartışmak gerektiğinde kaba ve kırıcı davranmadan, gönül incitmeden, akıl ve sağ duyularına seslenerek onlarla tatlı bir uslupla en güzel şekilde tartış. Maide Suresi ayet 2: Ey iman edenler! Yeryüzünde zulüm ve haksızlığı ortadan kaldırmak üzere Kitleler halinde örgütlenerek zalimlere karşı ortak bir cephede birleşin. Ahlaki değerleri yeniden yücelterek iyilikleri yaygınlaştırma ve zulme karşı tek yumruk olarak kötülükleri engelleme konusunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlıkları körüklemek amacıyla yardımlaşmayın. Ali İmran Suresi Ayet 104 İçinizde insanlığı hayra çağıran, Kur'an'ın öngördüğü evrensel adalet ölçüleri çerçevesinde iyiliği emreden ve kötülükleri önlemeye çalışan yönetme ve yönlendirme yetkisine sahip organize bir topluluk bulunsun. İşte gerçek anlamda mutluluğa ve kurtuluşa erenler bunlardır. Hayra öncülük etmekle ilgili olarak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini dile getireceğiz. Bedir mücahitlerinden Ukbe bin Amr radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir iyiliğin yapılmasına öncülük eden o işin yapılmasında oynadığı role göre o iyiliği yapan kişinin aldığı gibi sevap alır. Yine başka bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim insanları iyiliğe doğru yola çağırırsa o kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Her kim de insanları kötülüğe eğri yola çağırırsa ona da kendisini izleyenlerin günahları kadar günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Sehil bin Sad Sa'id'i radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Hayber savaşı sırasında şöyle buyurmuştur. Yarın bu sancağı öyle bir kahramana teslim edeceğim ki Allah onun eliyle Hayber kalesinin fethini nasip edecektir. O Allah'ı ve elçisini sevmekle Allah ve elçisi de onu sevmektedir. Bunun üzerine sahabiler sancan işlerinden kime verileceğini konuşarak geceyi geçirdiler. Sabah olunca hepsi sancan kendisine verileceği ümidiyle peygamber aleyhisselamın huzuruna koştular. Resulullah Ali bin Ebi Talip nerede diye sordu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o gözlerinden rahatsızdır savaşamaz dediler. Peygamber ona birini gönderin hemen buraya gelsin buyurdu. Ali radıyallahu anh derhal oraya getirildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gözlerini tükürüğüyle sıvazladı ve kendisine dua etti. Ali radıyallahu anh'ın gözleri iyileşti verdi. Sanki hiç hastalanmamış gibi oldu. Sonra peygamber sancağı ona verdi. Ali radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü bizim gibi mümin oluncaya kadar mı onlarla savaşacağım diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki onları hiç ürkütmeden gayet sakin bir şekilde yanlarına var. Sonra onları İslam'a davet et ve uymaları gereken ilahi yükümlülükleri kendilerine bildir. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiyi doğru yola iletmesi senin için kırmızı develere yani dünyanın en kıymetli nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlıdır. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir genç ey Allah'ın Resulü ben savaşa katılmak istiyorum fakat gerekli malzemelere sahip değilim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam filan kişiye git o harbe gitmek üzere hazırlanmıştı fakat hastalandı buyurdu. Delikanlı o adamın yanına gitti ve peygamber aleyhissalatü vesselam sana selam ediyor ve savaş için hazırladığın araç gereçleri bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına seslenerek hanım hazırladığım savaş malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver ve onlardan geri hiçbir şey bırakma. Allah aşkına onlardan hiçbir şey bırakma ki bu sayede hayır ve bereketlere nail olalım dedi. Evet sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 21. babı iyilik ve takvada yardımlaşmak konu ile ilgili olarak Maide suresi 2. ayette Rabbimiz buyuruyor Ey iman edenler ahlaki değerleri yeniden yücelterek İyilikleri yaygınlaştırma ve zulme karşı tek yumruk olarak kötülükleri engelleme konusunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlıkları körüklemek amacıyla yardımlaşmayın. Asır suresi Rabbimiz buyuruyor. Akıp gitmekte olan zamana asla and olsun ki insanoğlu gerçekten ziyandadır ve insanlık tarihi buna şahittir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan, birbirlerine hakkı, hukuku, adaleti, doğruyu ve gerçeği öğütleyen ve zulme karşı verdikleri mücadelede birbirlerine güç ve cesaret vererek, bu yolda karşılaşacakları zorluk ve sıkıntılar karşısında, ümitsizliğe kapılmadan, yılgınlığa düşmeden direnmeyi öğütleyenler müstesna. İşte yalnızca bunlardır hüsrandan kurtulup dünyada ve ahirette kurtuluşa erecek olanlar. Konu ile ilgili olarak Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim bir mücahidin Allah yolunda savaşması için gerekli olan araç gereç ve diğer ihtiyaçlarını karşılarsa cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Kim Allah yolunda cihada çıkan bir mücahidin geride bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılarsa o da cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Ebu Said el-Hudiri radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam o zamanlar henüz Müslüman olmayan Hüzeyl kabilesinin Lihyan oğulları kolu üzerine bir ordu göndermeye karar verince bir ailede bulunan her iki kişiden biri cihada gitsin geride kalanlar cihada gidenlerin ailelerinin geçimini temin edip ihtiyaçlarını karşıladıkları Çoluk çocuklarıyla ilgilenerek onlara yardımcı oldukları takdirde kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır buyurdu. Yine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma da Peygamber aleyhissalatü vesselamdan rivayet ettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine yakınlarındaki Ravha denilen yerde bir deve kervanına rastladı. Onlara selam verdikten sonra sizler kimlersiniz dedi. Onlar biz Müslümanlarız ya sen kimsin diye sordular. Peygamber aleyhisselam ben Allah'ın elçisiyim dedi. Sonra kafileden bir kadın kucağındaki küçük bir çocuğu peygamberimize doğru kaldırarak bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber aleyhisselam evet ayrıca onun haccına vesile olduğu için sana da sevap vardır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan peygamber Aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendisine emanet edilen sadaka malını gönül hoşluğuyla ve eksiksiz olarak verilmesi istenen kimselere veren güvenilir Müslüman emanetçi o sadakayı veren kişi gibi sevap kazanır. Evet saygıdeğer dinleyenler 22. Bab nasihat Konuyla ilgili ayetler. Müminler birbirlerine düşman olamazlar. Onlar ancak kardeştirler. O halde müminlerin arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara seyirci kalmayın. Tatlı dille öğüt verip uyararak din kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucura suresi ayet 10. Nuh aleyhisselam kavmine seslenerek dedi ki. Ben size kendi görüşlerimi, kuruntu ve saplantılarımı değil, doğrudan doğruya Rabbimin mesajlarını iletiyor ve size güzelce öğüt veriyorum. Araf suresi ayet 62. Hud peygamber dedi ki, Ey halkım, ben size Rabbimin mesajlarını iletiyorum. Emin olun ki ben size güzelce öğüt veren ve iyiliğiniz için çırpınan gerçek bir dost güvenilir bir kimseyim. Konu ile ilgili hadisler Temim bin Evs Eddari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam din esas olarak ihlas ve samimiyetten ibarettir. Dinin özü her işinde her sözünde dürüst ve samimi olabilmektir buyurdu. Biz kendisine kime karşı ey Allah'ın Resulü dedik? Peygamber aleyhisselam Allah'a, kitabına, peygamberine, müminlerin yöneticilerine ve tüm Müslümanlara karşı dürüst ve samimi olmaktır. Yöneticiler başta olmak üzere bütün müminlere iyiliği, güzelliği tavsiye etmek ve bunları yalnızca Allah rızası için onun kitabına ve peygamberin sünnetine uygun olarak yapmaktır buyurdu. Celil bin Abdullah radiyallahu an şöyle diyor: Ben namazı güzelce kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara karşı dürüst ve samimi davranarak, onlara daima nasihatte bulunmak üzere Peygamber Aleyhisselam'a bağlılık sözü vererek biat ettim. Enes bin Malik radiyallahu an'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Sizden biriniz Kendisi için arzu ettiği dünya ve ahiret nimetlerini din kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.